Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes Priorya Okulu Vakası Baker Sokağı'ndaki küçük evimizde dramatik pek çok ziyaret yaşanmıştır. Ama Doctor of Philosophy, Master of Arts, Törney Craft Hackstable'ın odamıza girişinden daha ani ve şaşırtıcı hiçbir şey hatırlamıyorum. Akademik başarılarının yükünü taşıyamayacak kadar küçük olan kart viziti, kendisi odaya girmeden ancak birkaç saniye önce gelebilmişti. O kadar büyük, o kadar gösterişli, o kadar asildi ki güven ve sağlam kişilik konusunda kusursuz bir örnek olduğu izlenimini uyandırıyordu insanda. Buna rağmen kapıyı kapattığında yaptığı ilk şey sendeleyerek masaya yaslanmaktı ve sonra da yere yığıldı. Yere serili ayı postunun üzerinde baygın bir halde öylece yatıyordu. Hemen ayağa fırlamıştık ama yine de birkaç saniye boyunca şaşkın bir halde Hayat denen okyanusta bir fırtınanın koptuğunu gösteren bu insan enkazına sessizlik içinde baka kaldık. Holmes sonunda aklını başına toplayıp adam için bir yastık kaparken ben de onu kendine getirmesi için biraz birendi getirdim. Adamın bembeyaz yüzü endişeyle çarpılmıştı. Gözlerinin altındaki torbalar kurşuni bir renge sahipti. Dudakları rengini kaybetmişti ve görüldüğü üzere günlerdir tıraş olmamıştı. Gömleğin yakası ve kollarına uzun bir yolculuğun kiri yapışmıştı. Saçları da karma karışıktı. Önümüzde yatan adam acınacak haldeydi. ''Nesi var Watson?'' diye sordu Holmes. ''Bitkin düşmüş. Açlık ve yorgunluktan olsa gerek.'' diye cevap verdim. Güçsüz nabzını yoklarken. ''Kuzey İngiltere'deki Macleton'dan alınmış bir dönüş bileti.'' dedi Holmes. Bileti adamın saat cebinden çıkartarak. ''Saat henüz 12 bile değil. Erkenden yola çıktığı kesin.'' Karışıklıklarla dolu göz kapaklarını oynatmaya ve çok geçmeden gri gözleri dalgınlıkla bize bakmaya başladı. Yüzü utançtan kıpkırmızı kesilmiş bir halde hemen ayağa fırladı. ''Zayıflığımı bağışlayın Bay Holmes. Son günlerde sinirlerim oldukça yıprandı. Teşekkür ederim. Bir bardak süt ve birkaç bisküvi alabilirsem kısa sürede kendime geleceğim eminim. Gelmek zorundaydım Bay Holmes. Benimle beraber dönmenizi garantilemek için.'' Göndereceğim bir telgrafın vakanın aciliyetine sizi ikna edemeyeceğinden korktum. Kendinizi biraz daha iyi hissettiğinizde ah, artık gayet iyiyim. Nasıl oldu da bu kadar zayıf düştüm anlamıyorum doğrusu. Bay Holmes benimle beraber bundan sonraki trenle McElton'a gelmenizi istiyorum.'' Dostum hayır anlamında kafasını salladı. ''Arkadaşım Dr. Watson şu sıralar çok meşgul olduğumuzu doğrulayabilir. Ben Ferrer's belgeleriyle ilgili vakayla uğraşıyorum.'' Üstelik güvenli cinayetinin duruşması da yaklaşıyor. Ancak çok önemli bir vakabini Londra'dan uzaklaştırabilir. Önemli mi? Ziyaretçimiz ellerini havaya kaldırdı. Haldernes Dükün'ün tek oğlunun kaçırılmasıyla ilgili hiçbir şey duymadınız mı siz? Ne? Eski Bakanlar Kurulu'nun başkanından mı bahsediyorsunuz? Ta kendisi. Olayı gazetelerden saklamaya çalıştık ama dün akşamki Globe gazetesinde bir takım dedikodular çıkmış. Duymuş olabileceğinizi düşünmüştüm. Holmes uzun, ince kolunu hızla uzatıp özel ansiklopedisinin H cildini raftan aldı. Haldernes, 6. Dük, K. G. P. C. Alfa yarısı, Baron Beverly, Carstone kontu. İnanılmaz! Bu nasıl bir liste böyle? 1900'den beri hanımşarın kıdemli yüzbaşısı. 1888'de Sir Charles Appledore'un kızı Edith ile evlendi. Tek çocuğu ve varisi Lord Salter'dır. 100.000 dönüm araziye sahip ve Wells ile Lancashire'de madenleri var. Adres Carlton House Terrace, Haldirnes Şatası, Halemshire, Carston Kalesi, Bangor, Wells. 1872'de Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı, Dışişleri Bakanı, vay vay vay ülkemizin en önemli adamlarından biri olmalı. En önemlisi büyük ihtimalle de en zengini. Bay Holmes, profesyonel olarak çok başarılı olduğunuzun ve birçok defa sadece iş için iş yaptığınızı biliyorum. Ama size şu kadarını söyleyebilirim ki Dük, oğlunun yerini bulan adama verilmek üzere 5000 sterlinlik, onu kaçıran adamın ya da adamların isimlerini söyleyebilene de fazladan 1000 sterlinlik iki çeki çoktan hazırladı. Gerçekten de krallara layık bir teklif, dedi Holmes. Watson sanırım Kuzey İngiltere yolculuğunda Dr. Hextable'a katılacağız. Evet Dr. Hextable madem sütünüzü bitirdiniz lütfen olayları sırasıyla anlatın ve Priori Okulu'ndan Dr. Turney Craft bu işteki rolünün ne olduğunu olaydan 3 gün sonra yardımımı almak için sakallarınızın durumu tarihi veriyor. Gelmenizin sebebini açıklamayı da unutmayın. Ziyaretçimiz sütle bisküvilerini bitirmişti. Olayları anlatmak için oturduğunda gözlerine ışık, yanaklarına da renk gelmişti. Öncelikle kurucusu ve müdürü olduğum Priory'nin bir hazırlık okulu olduğu konusunda sizi bilgilendirmeliyim. Huckstable'ın Horace ışıkları belki sizi adıma hatırlatabilir. Priory'nin İngiltere'deki en seçkin ve en iyi hazırlık okulu olduğunu söyleyebilirim. Lord Levestock, Backwater Baronu, Sir Catcart Samus hepsi oğullarını benim ellerime teslim etmiştir. Haldirnestükü, 3 hafta önce özel sekreteri Bay James Wilder vasıtasıyla, tek oğlu ve varisi 10 yaşındaki genç Lord Salter'in yanıma geleceğini haber verdiğinde okulumun mümkün olan en üst seviyeye ulaştığını hissettim. Bunun hayatımdaki en yıkıcı olayın başlangıcı olacağını nereden bilebilirdim ki? Çocuk Mayıs başında geldi. Bu, yaz döneminin başlangıç tarihidir. Son derece hoş bir gençti ve çok geçmeden de bize uyum sağladı. Evinde çok mutlu olmadığını söylemekle saygısızlık edeceğimi sanmıyorum. Sonuçta böyle durumlarda bildiğimiz her şeyi anlatmalıyız. Dük'ün evlilik hayatının pek sakin geçmediği herkesçe bilinen bir sırdır. Bu durum iki tarafın karşılıklı olarak anlaşıp boşanması ve Düşes'in Güney Fransa'ya yerleşmesiyle sonuçlandı. Bütün bunlar henüz yeni yaşandı ve annesinin tarafını tutan çocuk, annesi Halderness şatosundan ayrıldığından beridir günlerini bunalım içinde ve amaçsızca geçirmeye başlamış. Dük'ün oğlunu benim yanıma göndermek istemesinin temel sebebi buydu. Oğlu da iki haftada bize bağlanmıştı ve oldukça mutlu görünüyordu. En son 13 Mayıs'ta yani geçen pazartesi görüldü. Çocuğun odası ikinci katta ve girişi iki çocuğun kaldığı daha büyük başka bir odadan sağlanıyor. Bahsettiğim çocuklar ne bir şey görmüş ne de bir şey duymuş. Genç Salter'in o yolu kullanmadığını biliyoruz. Penceresi açık duruyordu ve hemen dışındaki sağlam sarmaşık, kaçış için elverişli bir merdiven görevi üstlenmiş. Aşağıda herhangi bir ayak izine rastlayamadık ama çocuk sadece oradan çıkmış olabilir. Yokluğu salı sabahı fark edildi. Yatağında uyumuş, gitmeden önce de siyah çeket ve koyu bir pantolondan oluşan okul formasını giymiş. Odaya birilerinin girdiğini gösterecek herhangi bir işaret yoktu. Herhangi bir mücadelenin yaşandığını, çığlık atıldığını da zannetmiyoruz. Çünkü Counter, bitişik odada kalan büyük çocuğun uykusu çok hafiftir. Öyle bir şey olsa mutlaka duyardı. Lord Saltaire'in kayboluşu fark edilir edilmez, okulda bulunan herkesi, çocukları, öğretmenleri, çalışanları derhal yanıma çağırdım. Lord Saltaire'in yalnız başına kaybolmadığı işte o zaman ortaya çıktı. Heidegger, Almanca öğretmenimiz de kayıptı. Odası binanın öbür ucunda, ikinci katta bulunuyor ve Lord Salter'inkiyle aynı yöne bakıyor. O da yatağında uyumuş ama gömleği ve çoraplarını yerde bulunca üstün körü giyinip çıkmış olması gerektiğine karar verdik. Sarmaşıklardan aşağıya indiği gayet açık. Zira indiği yerdeki çimenlikte ayak izlerini görmek hala mümkün. Bu küçük bahçenin hemen yanındaki küçük bir kulübede adamın bisikleti dururdu ama o da aynı şekilde olmuştu. Mükemmel referanslara sahip bu öğretmen tam iki yıldır yanımda çalışıyor. Sessiz, asık suratlı bir adamdı ve diğer öğretmenlerin, çocukların arasında pek sevilmezdi. Neyse, iki kaçağımız da arkalarında tek bir iz bırakmadan öylece gitmişti işte. Ve şimdi bu perşembe sabahında hala salı günkü kadar şaşkınız. Elbette bir saniye bile gecikmeden Haldirnes şatosuna haber gönderdik. Bizden sadece birkaç kilometre uzakta. Çocuğun birdenbire evini özleyip babasına dönmüş olabileceğini düşündük ama hayır ondan hiçbir haber alınmamıştı. Dük alt üst olmuş durumda. Bana gelince üzerimdeki baskının ve hissettiğim sorumluluğun sinirlerimi ne hale getirdiğini kendi gözlerinizle gördünüz. Bay Holmes... Tüm güçlerinizi kullandığınız vakalar oluyorsa eğer, hepsini devreye sokmanız için size yalvarıyorum. Üstün yeteneklerinize bundan fazla ihtiyaç duyan bir vakayla karşılaşmış olamazsınız daha önce. Sherlock Holmes, mutsuz okul müdürünün anlattığı hikayeyi büyük bir dikkatle dinlemişti. Çatılmış kaşları ve aralarında belirmiş olan çizgiler, karmaşık ve olağan dışı her şeye karşı hissettiği merakına hitap eden bu davaya konsantre olması için ayrı bir teşvike ihtiyaç duymadığını gösteriyordu. Defterini çıkarıp bir iki noktayı not aldı. ''Daha önce gelmemekle çok büyük hata etmişsiniz.'' dedi ciddiyetle. ''Araştırmama çok önemli bir handikapla başlayacağım. Bahsettiğiniz sarmaşığın ve çimenliğin profesyonel bir göze anlatabileceklerini tahmin bile edemezsiniz.'' Bu konuda bir suçum yok Bay Holmes. Dük olayın bir skandala dönüşmemesi için çok uğraştı. Ailesinin mutsuzluğunun öğrenilmesini istemiyordu. Öyle şeylerden çok çekinir. Ama resmi bir araştırma yürütülmüş olmalı. Yanılıyor muyum? Evet efendim ama tam bir hayal kırıklığıydı. Bir ipucu bulundu hemen. Genç bir adam ile bir çocuk. Yakınlardaki bir istasyondan trene binerken görülmüştü. Ne var ki dün gece ikisinin Liverpool'da yakalandığı, vakamızla hiçbir alakalarının olmadığı haberini aldık. İşte böylece, çaresizlik ve hayal kırıklığı içinde uykusuz geçen bir geceden sonra ilk trenle size geldim. Bu yanlış ipucunun peşinden gittikleri için yerel araştırma gevşemiş olmalı değil mi? Tamamen bırakıldığı bile söylenebilir. Böylece üç gün boşa harcanmış. Böylesine önemli bir olayda son derece sorumsuz bir davranış. Üzülerek bunu kabul etmek zorundayım. Fakat problem yine de çözüme kavuşmalı. Bu vakayı üstlenmek beni mutlu edecektir. Kayıp çocuk ile Almanca öğretmeni arasında bir bağ kurabildiniz mi? Hayır. Hiçbir şekilde kuramadık. Çocuk o öğretmenin derslerini alıyor muydu? Hayır. Bildiğim kadarıyla ikisi bir araya gelip tek bir kelime bile etmiş değildir. Bakın bu gerçekten çok tuhaf. Peki çocuğun bir bisikleti var mıydı? Hayır. Başka kimsenin bisikleti kayıp mıydı peki? Hayır. Emin misiniz? Elbette. Peki hala? Öğretmenin çocuğu kucağında taşıyarak gecenin bir yarısında bisikletine atlayıp gittiğini düşünmüyorsunuzdur herhalde. E tabii ki hayır. O halde teoriniz nedir? Bisiklet bir kandırmacı olabilir. Belki onu bir yerlerde saklayıp yürüyerek gittiler. Mümkün tabii. Ama oldukça garip bir kandırmacı olurdu. Değil mi? Sözünü ettiğimiz kulübede başka bisikletler vardı. Değil mi? Bir sürü. Bisikletle kaçtıkları izlenimini uyandırmak isteyen birinin bu durumda iki tane bisiklet saklamış olması gerekmez miydi sizce? Herhalde öyle yapardı. Elbette öyle yapardı. Kandırmaca teorisi işe yaramaz. Ama bisiklet yine de bir araştırma için mükemmel bir başlangıç noktası sayılabilir. Bir bisikleti saklamak ya da ortadan yok etmek kolay değil sonuçta. Son bir soru. Kaybolmadan önceki gün çocuğu görmeye gelen birileri oldu mu? Hayır. Peki hiç mektup aldı mı? Evet bir mektup gelmişti. Kimden? Babasından. Çocukların mektuplarını açıyor musunuz? Hayır. Peki babasından geldiğini nereden biliyorsunuz öyleyse? Zarfın üzerinde armaları vardı ve üzerindeki adres Dük'ün el yazısıyla yazılmıştı. Hem sonra Dük mektup yazdığını da hatırlıyor. Çocuk ondan önce en son ne zaman mektup aldı? Üstünden en azından bir hafta geçmişti. Fransa'dan hiç mektup gelmiş miydi? Hayır hiç gelmedi. Sorularımın nedenini anlıyorsunuzdur kuşkusuz. Çocuk ya zorla götürüldü ya da kendi isteğiyle yola çıktı. Çocuğun yaşının küçük olması nedeniyle ikinci durum söz konusu olduğunda dış dünyadan gelen bir şeylerin buna sebep olmasını beklersiniz. Madem hiç ziyaretçisi olmamış bu teşvikin mektuplar aracılığıyla gelmesi gerekir. Anlayacağınız yazıştığı kişileri öğrenmek gerekiyor. ''Korkarım ki bu konuda size pek yardımcı olamayacağım.'' Yazıştığını bildiğim tek kişi babasıydı. Ve babası da oğlunun kaybolduğu gün yazmıştı. Baba ile oğul arasındaki ilişki nasıldı? Dük hiç kimseye fazla nazik davranmaz. Ülkenin sorunlarıyla çok meşgul ve sıradan duygularla ona ulaşmak neredeyse imkansız. Yine de kendi tarzında çocuğuna karşı her zaman iyi davranırdı. Buna rağmen çocuk annesinin tarafını tutmuştu. Evet. Bunu size kendisi mi söyledi? Hayır. Dük mü söyledi? Ah, hayır olur mu hiç öyle şey? Peki nereden biliyorsunuz?'' ''Dük hazretlerinin sekreteri Bay James Wilder'la biraz konuştum. Lord Salter'in duyguları konusunda bana bilgi veren oydu.'' ''Anlıyorum.'' ''He bu arada Dük'ün gönderdiği şu son mektup hala çocuğun odasında mıydı?'' ''Hayır. Lord Saltair onu yanına almış olmalı.'' ''Evet Bay Holmes. Sanırım artık Houston'a doğru yola çıkmamızın zamanı geldi.'' ''Bir araba çağırtıcam. 15 dakika içinde hizmetinde olacağız.'' Bay Hextable, evet telgraf çekecek olursanız, oralardaki insanların, Liverpool'daki araştırmanın ya da polisler olayı her nereye sürüklediyse oradaki, hala sürdüğünü düşünmeleri çok iyi olur. Bu arada biz de sizin oralarda sessizce çalışabiliriz. Belki izler Watson ve benim gibi iki yaşlı köpeğin kokusunu alabileceği kadar tazedir. O akşam Dr. Hextable'ın ünlü okulunun bulunduğu Peake'in insanı canlandıran soğuğunda bulduk kendimizi. Yolculuğumuzun sonuna geldiğimizde karanlık çökmüştü bile. Holdeki sehpanın üzerinde bir kart vizit vardı ve uşak, efendisinin kulağına bir şeyler fısıldayınca heyecandan titreyerek bize döndü. ''Dük burada.'' dedi. ''Dük ve Bay Wilder çalışma odasındalar. Hadi baylar, gelin de sizi tanıştırayım.'' Ünlü devlet adamını daha önce gördüğüm resimlerden tanıyordum elbette. Ama adam yine de basına yansıdığından çok farklıydı. Uzun boylu, soylu biriydi. Yorgun, sıska bir yüzü, uzun ve kıvrımlı bir burnu vardı ve giyimine çok önem verdiği açıkça görülüyordu. Yüzünün rengi ölüleri hatırlatıyordu ve bu görüntü kenarında saatinin zincirinin gözüktüğü beyaz ceketine uzanan kızıl sakalı sayesinde daha da vurgulanmıştı. Hemen yanında özel sekreteri Bay Wilder olması gereken çok geniş bir adam duruyordu. Zeki, parlak mavi gözleri ve ciddi bir yüz ifadesi olan kısa boylu, ürkek, heyecanlı bir adamdı. Odaya girdiğimiz anda keskin ve kendine güvenli bir tonda konuşmaya başlayan oydu. ''Bu sabah size uğradım Dr. Hextable, ama ne yazık ki Londra'ya gitmenizi engellemek için geç kalmışım. Amacınızın vakayı incelemesi için Bay Sherlock buraya çağırmak olduğunu öğrendim. Dük hazretleri kendisine tanışmadan böyle bir adım attığınız için son derece öfkeli.'' ''Polisin başarısız olduğunu öğrendiğimde...'' ''Dük hazretleri polisin başarısız olduğundan emin değil. Fakat siz de biliyorsunuz ki Bay Wilder, eminim farkındasınızdır Doktor Extable. Dük hazretleri skandal konusunda çok endişeleniyor. Mümkün olduğu kadar az insanı olaya karıştırmak istiyor.'' ''Mesele kolaylıkla çözülebilir.'' dedi yıldırılmış olan doktor. ''Bay Sherlock Holmes sabah treniyle Londra'ya dönebilir.'' ''Hiç sanmıyorum doktor, hiç sanmıyorum.'' dedi Holmes en umursamaz sesiyle. ''Kuzey havasında insanı canlandıran hoş bir şey var. Birkaç günümü sizinle kırlarda geçirmek ve aklımı da ilginç şeylerle meşgul etmek niyetindeyim. Burada kaldığım sürece yanınızda bulunup bulunmayacağıma sizin karar vermeniz gerekecek. Kasabada bir han bulabileceğimden eminim.'' Baskı altındaki doktorun çok büyük bir kararsızlık içinde olduğunu görebiliyordum. Ama kızıl sakallı dükün, kalın, gür sesi onu bu dertten kurtardı. Bana danışmakla akıllılık etmiş olacağınız konusunda Bay Wilder'e katılıyorum Dr. x -Table. Fakat Bay Holmes zaten her şeyi öğrenmiş olduğuna göre onun yeteneklerinden yararlanmamak büyük aptallık olur. Bir handa kalmanız söz konusu bile olamaz Bay Holmes. Benimle gelip halderness çatosunda kalmayı kabul etmenizden onur duyarım. Dük hazretlerine teşekkür ederim. Ama araştırmamı göz önünü alarak olayın gerçekleştiği mahalde kalmamın daha akıllıca olacağı kanısındayım. ''Nasıl isterseniz Bay Holmes, Bay Wilder'a ya da bana sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa hiç çekinmeden sorabilirsiniz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız.'' ''Büyük ihtimalle sizi Malikane'de görmem gerekecek.'' dedi Holmes. ''Fakat şimdilik sadece şunu sormak istiyorum efendim. Oğlunuzun esrarengiz kayboluşuyla ilgili bir teori oluşturdunuz mu acaba?'' ''Hayır efendim, oluşturmadım.'' ''Bu soru size acı verecekse şimdiden özür dilerim. Fakat başka çarem yok.'' Düşesin bu olayda parmağı olduğunu düşünüyor musunuz? Bakanın yüzünde belirgin bir tereddüt belirmişti. Zannetmiyorum, dedi sonunda. Akla uygun gelen ikinci açıklama çocuğun fidye için kaçırılmış olduğudur. O türden bir istek size ulaştı mı acaba? Hayır efendim. Son bir soru daha. Bu olayın gerçekleştiği gün oğlunuza bir mektup yazmıştınız. Bu doğru mu? Hayır, mektubu bir önceki gün yazmıştım. Kesinlikle. Ama oğlunuzun eline o gün geçti değil mi? Evet. Mektubunuzda çocuğun dengesini bozmuş olabilecek, öyle bir adım atmasını sağlayacak bir şeyler var mıydı peki? Hayır efendim, kesinlikle yoktu. O mektubu postaya bizzat mı verdiniz? Aristokrat cevap vermeden biraz sinirlenmiş görünen sekreteri araya girdi. Dük hazretleri mektuplarını kendi postalamaz efendim, dedi. Söz konusu mektup başkalarıyla beraber çalışma masasının üzerinde bırakılmıştı ve ben de onları bir posta çuvalına koydum. Bahsedilen mektubun onların arasında olduğundan emin misiniz? Evet, bunu görmüştüm. O gün kaç tane mektup yazmıştınız Dük hazretleri? 20 ya da 30 tane kadar. Birçok kişiyle mektuplaşıyorum. Fakat bunun konumuzla ne ilgisi var? İlgisiz değil, diye cevap verdi Holmes. Neyse, neyse, diye devam etti Dük. Polisi Güney Fransa'ya yönettim. Düşes'in böylesine canavarca bir olaya karışmış olacağına inanmadığımı zaten söyledim. Ama çocuğun kafası bir sürü yanlış fikirle doluydu ve onun, şu Alman'ın da yardımıyla annesinin yanına kaçmış olması olası. Evet, Doktor x sanırım biz artık Alderness'e dönüyoruz. Holmes'ün sormak istediği başka sorularının olduğunu görebiliyordum. Ama Asilzade kesin bir şekilde sohbeti bitirmişti. Ailesiyle ilgili sorunları bir yabancıyla konuşmanın aristokrat tabiatına çok ters düştüğü, gelen her yeni sorunun Dük'lük hayatının saklı kalmış sırlarını ortaya çıkartacağından korktuğu açıktı. Dük ve sekreteri gittiğinde Holmes her zamanki tez canlılığıyla hemen araştırmayı başlattı. Çocuğun odası dikkatlice arandı ama kaçışın ancak pencereden gerçekleşmiş olduğunun kesinleşmesinden başka herhangi bir şey elde edilemedi. Alman öğretmenin odası ve eşyaları da yeni bir ipucu sağlamadı. Sarmaşıklardan birinin adamın ağırlığından kırıldığını ve bir fenerin ışığıyla aşağıya indiğinde çimenlikte bıraktığı topuk izlerini gördük. Kısa yeşil çimenlerin arasındaki bu izler gece gerçekleşen anlaşılmaz kaçışı gösteren tek şeydi. Sherlock Holmes araştırmayı bitirdiğinde yalnız başına ayrıldı ve ancak saat 11'den sonra döndü. Civar bölgeyi gösteren büyük bir harita bulmuştu ve bunu odama getirerek yatağa yaydı. Lambayı da tam ortasına oturttuktan sonra piposunu yaktı. Arada bir, bir takım yerleri bana göstermek için duman tüten ucunu kullanarak uzun süre haritayı inceledi. ''Bu vakadan giderek daha çok hoşlanıyorum Watson.'' diye konuştu. Gerçekten de çok ilginç birkaç nokta var. Daha yeni başladıysak da araştırmamızda faydalı olabilecek bir takım coğrafi öğeleri tanımanı istiyorum. Haritaya bak. Buradaki koyu renkli kare Priyori Okulu. Oraya bir iğne saplayacağım. Şimdi buradaki çizgi ana yolu gösteriyor. Doğusundan ve batısından okulun yanından geçtiğini ve her iki yönde de bir mil boyunca herhangi bir yan yolun olmadığını görüyorsun. Bu iki insan bir yol kullandılarsa o yol kesinlikle buydu. Evet, şansımıza söz konusu gecede bu yolda meydana gelen şeyleri bir yere kadar takip edebiliyoruz. Şu noktada, pipomun ucunun gösterdiği noktada bir bekçi görevliydi, saat 12'den 6'ya kadar. Doğu istikametinde ilk kavşak bu. Adam, bir an için bile görev yerinden ayrılmadığını ve bir çocuğun ya da bir adamın kendisine görünmeden oradan geçmiş olamayacağını söylüyor. Bekçiyle bu gece konuştum ve bana kesinlikle güvenilir biri olduğu izlenimini verdi. Böylece bu taraftan gitmedikleri kesinleşmiş oluyor. Gelelim öbür istikamete. Burada bir han var, ev sahibesi hasta yatan Kırmızı Boğa Hanı. Hasta kadın bir doktorun gelmesi için Macleton'a haber göndermiş. Ama başka bir hastasının yanında olduğu için doktor ancak sabah gelmiş. Handaki diğer kişiler doktorun gelişini bekleyerek bütün gece ayakta kalmış ve görünüşe göre birileri hep pencereden yola bakmış. Kimsenin geçmediğini söylüyorlar. Güvenilir olduklarını düşünürsek yolun batı yönünü de eleme şansına ermiş oluyoruz. Bununla beraber, kaçakların yolu kullanmadıklarını da söyleyebiliyoruz tabi. ''Peki bisiklet ne olacak?'' diye karşı çıktım. Evet, bisiklete de geleceğiz. Şimdilik yol konusunda devam edelim. Yolu kullanmadılarsa, okuldan çıktıklarında kuzeye ya da güneye yürümüş olmaları gerek. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi, hangi yöne gittiklerini bulmaya çalışalım. Evin güneyindeki araziyi, gördüğün gibi ekilebilir topraklar kaplıyor. Buraları aralarına taş duvarlar örülmüş, küçük tarlalarla kaplı ve bir bisiklet için hiç de elverişli bir yol değil. Burayı da eleyebiliriz. O halde kuzeydeki araziye geliyoruz. Tam şurada Yamalı Şav denen bir koru var ve onun ötesindeki 10 millik alanda da Aşağı Gil Vadisi uzanıyor. Bu ıssız bölgenin bir tarafında tam şurada Haldernes Şatası bulunuyor. Yolu takip ettiğinde okuldan 10 mil uzakta ama araziden geçince sadece 6 millik bir yol var. Badi ıssız denilebilecek kadar tenha bir yerleşime sahip. Birkaç tane çiftçinin ineklerini ve koyunlarını barındırdıkları küçük yerleri var. Arazinin buraların haricindeki sakinleri sadece kuşlar, Chesterfield Caddesi'ne kadar. Bak, orada da bir kilise, birkaç ev ve bir ham var. Bunların ötesindeyse arazi iyice dikleşiyor ve tepeler başlıyor. ''Araştırmamızın kuzeyden başlaması gerektiği kesin.'' ''Peki ama ya bisiklet?'' diye üsteledim. ''Tamam tamam.'' dedi Holmes sabırsızca. ''İyi bir bisikletçi ana yola ihtiyaç duymaz. Bahsettiğim arazide sayısız patika bulunuyor ve o gece dolunay vardı.'' ''Hey bu da kim?'' Biri heyecanla kapıyı çalmıştı ve Dr. Hextable aniden yanımızda belirdi. ''Elinde, üzerinde beyaz bir arma'nın bulunduğu mavi bir kriket kasketi vardı.'' ''Sonunda bir ipucumuz oldu.'' diye bağırdı. ''Tanrıya şükürler olsun. Sonunda zavallı çocuğa biraz yaklaşabildik. Bu onun şapkası.'' Nerede bulundu? Kırlarda kamp kurmuş çingenelerin karavanında. Salı günü buradan ayrılmışlardı ama polis yerlerini tespit etmiş ve karavanlarında yapılan arama sonucunda da bunu bulmuşlar. Peki orada oluşunu nasıl açıklıyorlar? Yalan söylüyorlar. Salı sabahı onu kırda bulduklarını iddia ettiler. Çocuğun yerini biliyor o serseriler.'' Tanrı'ya şükürler olsun ki şimdi hepsi kilit altında. Ya kanunlar ya da düküm para kesesi onları konuşturacaktır. ''Buraya kadar gayet iyi.'' dedi Holmes. Doktor sonunda odadan ayrıldığında. En azından sonuç almayı bekleyebileceğimiz yerin gerçekten de aşağıgil vadisinin yakınlarında olduğuna dair teorimiz doğrulandı. Polis aslında pek bir şey yapmadı. Tabii o geneleri tutuklamak dışında. Şuraya bak Watson. Vadinin ortasında bir akarsu yatağı var. Haritada işlenmiş bazı yerlerde bir bataklık oluşturacak kadar genişliyor. Özellikle de Okulla Haldirnes Çatosu'nun ortasındaki bölgede. Böylesine kuru bir havada, herhangi bir yerde iz aramak boşunadır. Ama şu noktada bir takım izler bulmak mümkün. Seni yarın sabah çağıracağım. Gidip bu olayın üzerindeki esrar perdesini kaldırıp kaldıramayacağımıza beraber bakarız. Holmes'ün uzun zayıf şeklinin yatağımın yanında olduğunu görerek uyandığımda güneş daha yeni yeni doğuyordu. Holmes giyinmiş, görünüşe göre çoktan dışarı çıkıp gelmişti bile. ''Bisiklet kulübesini ve çimenliği araştırdım.'' dedi. Ayrıca yamalı şava da gittim. ''Hadi bakalım Watson, yan odada seni sütlü kakao bekliyor. Acele etmeni istemek zorundayım çünkü önümüzde harika bir gün var.'' Holmes'ün gözleri parıldıyordu. Yanakları işinin hazır olduğunu gören büyük ustanın heyecanıyla sağlıklı kırmızı bir renge bürünmüştü. Bu aktif, heyecanlı adam, Baker sokağındaki içe dönük, solgun, hayalci Holmes'tan çok farklıydı. Heyecanlı bir enerjiyle canlanmış, çevik haline bakarken, önümüzde gerçekten de yorucu bir gün olduğunu hissedebiliyordum. Ne var ki, günün başlangıcı tam bir hayal kırıklığı oldu. Büyük umutlarla, binlerce koyun patikası barındıran turbalıklı vadiyi aşıp, Haldirnes Şatosu'nun yakınlarındaki bataklığa vardık. Çocuk eve gittiyse buradan geçmiş olması gerekirdi ve bir iz bırakmadan da buradan geçmek imkansızdı. Dostum, bütün yosunlu yüzeylerdeki çamur izlerine dikkat ederek gittikçe kararan bir yüzle bataklığın sınırında ilerledi. Koyunlar bol bol iz bırakmıştı. Birkaç mil aşağıda inek izleri de bulduk ama başka hiçbir şey yoktu. ''Bir numarayı silebiliriz.'' dedi Holmes, etrafımızdaki kırların yayıldığı geniş alana kasvetle bakarak... ''Şu ötede ikinci bir bataklık ve arada da ince bir akarsu yatağı var.'' ''Hey, bu da ne?'' Küçük dar bir patika çıkmıştı karşımızda. Nemli toprağı sayesinde iyice belirginleşmiş bir halde ortasında bir bisiklet tekerleğinin izi görünüyordu. ''Yaşasın!'' diye bağırdım. ''Onu bulduk.'' Ama Holmes başını hayır anlamında sallarken neşeli olmaktan çok şaşırmış görünüyordu. ''Bir bisiklet izi olduğu kesin ama bizim aradığımızınki değil.'' dedi. Tekerleklerin bıraktıkları izlerin 42 çeşidini bilirim ben. Gördüğün gibi bu dış tarafındaki bir çizgiye sahip bir Dunlop. Heidegger'in tekerlekleri Palmer markaydı ki bunlar uzunlamasına izler bırakır. Okulun matematik öğretmeni Evelynk bu konuda emin olduğunu itiraf etti. Kısacası Heidegger'in bisikletinin izi olmadığını söyleyebiliriz. O halde çocuğun mu? Olabilir. Tabii bir bisikleti olduğunu ispatlayabilseydik. Ancak bu konuda ne yazık ki başarısız olduk. Buradaki iz gördüğün gibi okul istikametinden gelen bir sürücü tarafından bırakılmış. Ya da okul istikametine giden biri tarafından değil mi? Hayır hayır sevgili Watson. Daha derin bir iz bırakan her zaman arka tekerlektir. Çünkü tüm yük ona biner. Birçok yerde ön tekerleğin izinin üzerinden geçerek onu silmiş olduğunu görebilirsin. Bisikletin okuldan uzaklaştığına kuşku yok. Araştırmamızla alakalı da olabilir, alakasız da. Daha fazla ilerlemeden önce izi geriye doğru takip edeceğiz. Öyle yaptık. Ancak birkaç yüz metre ilerledikten sonra arazinin nemli topraklarından çıktığımız için izleri kaybettik. Vazgeçmeyerek patikayı geriye doğru takip etmeye devam ettik ve küçük bir pınarın patikanın üzerinden aktığı bir noktaya vardık. Bisiklet izi burada tekrar karşımıza çıktı ama ineklerin bıraktıkları izlerle neredeyse mahvolmuş bir haldeydi. Onun ötesinde başka bir ize rastlayamadıysak da gördüğümüz son iz doğrudan yamalı şava okulun arkasında kalan koruluğa bakıyordu. Bisikletin oradan çıkmış olması gerekiyordu. Holmes çenesini eline dayayarak büyük bir taşın üzerinde oturdu. Tekrar hareket ettiğinde iki tane sigara içmiştim. ''Evet'' dedi sonunda. Kurnaz bir adamın, değişik bir iz bırakmak için bisikletinin tekerleklerini değiştirmesi mümkün tabi. O kadar akıllı bir suçluyla çalışmak beni onurlandırır doğrusu. Bu soruyu böylece bırakıp bataklığımıza geri döneceğiz çünkü daha bakmadığımız bir sürü yer var. Bataklığın nemli topraklarının sınırındaki sistematik araştırmamıza devam ettik ve çok geçmeden çalışmamızın karşılığını aldık. Bataklığın alçak kısmının ortasından çamurlu bir patika uzanıyordu. Yaklaştığımızda Holmes neşeli bir çığlık attı. Patikanın ortasından telgraf tellerini andıran güzel bir iz geçiyordu. Aradığımız palmar tekerleğinin iziydi bu. ''İşte Bay Heidegger'i bulduk.'' diye haykırdı Holmes heyecanla. ''Mantık yürütme yönteminin oldukça başarılı olduğu ortaya çıktı Watson.'' ''Seni kutlarım.'' ''Ama önümüzde hala uzun bir yol var. Patikanın kenarından yürümeni isteyeceğim. Şimdi izi takip edelim. Korkarım fazla ilerlemeyecek.'' ''Ne var ki ilerledikçe vadinin bu bölümünün birçok yerinde yumuşak nemli toprakların bulunduğu bölgeler keşfettik ve peşinde olduğumuz iz zaman zaman gözden kaybolsa da onu yeniden buluyorduk.'' ''Farkında mısın Watson?'' dedi Holmes. ''Sürücü şu durumda iyice hızlanmış. Buna hiç kuşku yok. İki tekerleğin de izlerinin net olduğu şu ize bak. Her iki iz de aynı derinlikte.'' Bunun tek bir anlamı olabilir. Mümkün olduğu kadar hızlanmak isteyen birinin yapacağı gibi bütün ağırlığını gidona verdiğidir. Aman tanrım adam düşmüş. Patikanın yanındaki kuru arazide düzensiz bir şekilde çamur sıçramıştı. Arkasından ayak izleri göründü sonra tekerlek izleri tekrar başladı. Çamurda kaymış olabilir dedim. Holmes kırılmış bir kara çalı dalını kaldırıp bana doğru uzattı. Dehşetle irkilerek küçük sarı çiçeklerin hepsinin kırmızıya bulanmış olduğunu gördüm. Patikada kenarlarındaki çimenlerin arasında da kuru kan lekeleri vardı. ''Kötü'' dedi Holmes. ''Çok kötü Watson. Hemen kenara çekil. Gereksiz tek bir ayak izi olmasın.'' Evet, bakalım neler olmuş. Yaralı olarak düşmüş, tekrar ayağa kalkmış, bisikletine binmiş ve yola devam etmiş. Fakat başka birinin izi yok. Yanındaki patikada bir inek sürüsü yürümüş. Bir boğanın saldırısında uğramış değildi herhalde. İmkansız. Ancak başka birinin varlığına dair herhangi bir iz göremiyorum. Devam etmek zorundayız Watson. Artık tekerlek izlerinin yanı sıra arkasında kan lekeleri de bırakmış olacağına göre elimizden kaçamaz herhalde. Uzun süre aramak zorunda kalmadık. Tekerleklerin izleri ıslak ve kaygan zeminde bir süre sonra deliler gibi eğilip bükülmeye başladı. İleriye doğru baktığımda kalın kara çalının arasında bir metal parıltısı gözüme çarptı. Bir bisikletti, bir pedalı yamulmuş, palmer tekerlekli bir bisikletti ve ön tarafının tamamı kopkoyu bir kana bulanmıştı. Çalıların diğer tarafında bir ayakkabı görünüyordu. Hemen arka tarafa koştuk. Şanssız bisiklet sürücüsüyle karşı karşıya kalmıştık işte. Kalın bir sakalı ve tek camı düşmüş gözlükleriyle uzun boylu bir adamdı. Ölümüne sebep olan şey başını aldığı ve kafatasının bir kısmını ezerek kırmış olan korkunç bir darbeydi. Öyle bir yarayla yola devam etmiş olduğu gerçeği adamın gücü ve cesaretiyle ilgili çok şey anlatıyordu. Ayağında ayakkabı vardı ama çorap giymemişti ve önü açık ceketinin içinden pijaması görünüyordu. Adamın aradığımız Alman öğretmen olduğuna en ufak bir kuşku yoktu. Holmes cesedi büyük bir saygıyla çevirerek dikkatle inceledi. Sonra uzunca bir süre derin düşüncelere dalmış halde oturdu. Ama çatık kaşlarından anladığım kadarıyla bu korkunç keşif araştırmamızda bizi ileri taşımamıştı. ''Ne yapacağımıza karar vermek biraz zor Watson.'' diye konuştu sonunda. ''İçgüdülerim araştırmamıza devam etmemiz gerektiğini söylüyor. Şimdiden o kadar çok zaman kaybettik ki boşa harcayacak bir saatimiz yok. Öte yandan şu zavallı adamın cesedini götürsünler diye keşfimizi polise bildirmek zorundayız.'' ''İstersen geri dönüp olanları anlatabilirim.'' ''Ama yardıma ihtiyacım var.'' ''Hey dur biraz, şu ileride tezek toplayan bir adam var. Onu buraya getir, polisi o çağırsın.'' Köylüyü çalılığa getirdim. Holmes de korkmuş adama, Dr. Hextable'a götürmesi için bir not verdi. ''Evet Watson.'' dedi. ''Bu sabah iki ibucu bulduk. Biri Palmer tekerlekli bisikletti, ki onun nereye gittiğini biliyoruz. Diğeri de Dunlop tekerlekli bisikletti. O konuyu araştırmaya girişmeden önce gerçekten ne bildiğimizi değerlendirip önemli şeyleri önemsizlerinden ayıralım.'' İlk olarak çocuğun kesinlikle kendi isteğiyle kaçtığı fikrini benimsemeni istiyorum. Penceresinden aşağıya indi. Sonra da ya yalnız ya da biriyle birlikte yola koyuldu. Bu kadarı kesin. Ona katıldığımı belirttim. Pekala şimdi bu şanssız Almanca öğretmenine dönelim. Çocuk kaçtığı sırada okul forması üzerindeydi. Bunu göz önüne alarak ne yapacağını bildiğini söyleyebiliriz. Alman ise çorapsız çıkmış dışarıya. Kısa sürede karar verip harekete geçtiği kesin. Evet buna kuşku yok. Peki neden gitti? Tabii ki yatak odasının penceresinden çocuğun kaçtığını görmüş, yakalayıp geri getirmek istemişti. Bisikletine atladı, çocuğun peşine düştü ve sonuçta bu kovalamaca da hayatını kaybetti. Evet öyle görünüyor. Şimdi asıl konuya geliyorum. Küçük bir çocuğu kovalayan bir adamın yapmasını bekleyeceğimiz şey koşarak peşine düşmesidir. Almanımız öyle yapmıyor, bisikletini alıyor. Mükemmel bir bisiklet kullanıcısı olduğu da söylendi bu arada. Çocuğun çok hızlı kaçmasını sağlayacak bir şeye sahip olduğunu bilmese bisikletini almazdı. Diğer bisikletten bahsediyorsun. Sahnemizi oluşturmaya devam edelim. Adam okuldan 3,5 kilometre ötede öldürülüyor. Dikkatini çekerim. Ölümüne sebebiyet veren şey bir çocuğun ateşlemiş olabileceği bir silah yarası değil. Ancak çok güçlü bir kolunu indirdiği sert bir darbe. Bu durumda kaçarken çocuğun yanında gerçekten de birileri vardı. Kaçışın hızlı bir şekilde gerçekleştiğini de mükemmel bir bisiklet kullanıcısı olmasına rağmen onlara ancak 3,5 kilometre sonra yetişebilmesinden anlıyoruz. Ne var ki trajik olayın gerçekleştiği sahneyi incelediğimizde birkaç hayvan izinden başka bir şeye rastlayamıyoruz. Geniş bir tur attım. 50 metrelik mesafe içinde başka hiçbir iz yok. Başka bir bisikletçinin cinayete karışmadığı belli ama başka bir insanın ayak izine de rastlayamadım. Holmes diye atıldım. Bu imkansız. Olağanüstü diye belirtti Holmes. Son derece aydınlatıcı bir yorum. Benim anlattıklarıma göre gerçekten de imkansız. Demek ki bir yerde bir yanlış yaptım. Fakat sen de gördün. Nerede hata yapmış olabileceğimize dair bir fikrin var mı? Düşerken kafasını bir yere vurmuş olması mümkün değil mi? Bir bataklıkta mı? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aklımı kaçırabilirim. Aha, hiç olur mu? Daha kötü vakalar da çözmüşüzdür seninle. Hiç değilse malzeme açısından bayağı zenginiz. Tek sorun onları nasıl kullanacağımızı bilmememiz. Hadi gel. Palmer tekerleğiyle işimiz bittiğine göre Dunlop'un peşine düşelim de bize neler anlatabileceğine bir bakalım. İzi bulup onu bir süre boyunca takip ettik. Ama arazi çok geçmeden çimenlerle kaplandı ve bataklık arkamızda kaldı. İzi daha fazla takip edemeyeceğimiz açıktı. Dunlop marka tekerleğin izini en son gördüğümüz noktaya göre bisikletin ya Halderness şatosuna bir kilometre kadar ötede solumuzda görünen soylu kulelere ya da Chesterfield caddesinin yanındaki bulunduğumuz yere göre önümüzde kalan küçük gösterişsiz bir köye gitmiş olması gerekirdi. Kapısında horoz dövüşünün yapıldığı bir yer olduğunu anlatan bir işareti bulunan çirkin, uğursuz hana yaklaştığımız sırada Holmes birden inledi ve düşmemek için omzuma yapıştı. İnsanı çaresiz bırakan şu bilek burkulmalarından biriydi onu inleten. Büyük bir zorlukla Esmer yaşlıca ve şişman bir adamın oturup pipo içtiği hanın kapısına kadar ilerledi. ''Nasılsınız Bay Ruben Hayes?'' diye konuştu Holmes. ''Sen kimsin ve ismimi nereden biliyorsun?'' diye cevap verdi köylü. Kurnaz gözlerinde şüpheci bir ışık belirirken, e, başınızın üstündeki plakada yazılı, evinin efendisi olan bir adamı nerede görsem tanırım. Ahırınızdan bir arabaya benzer bir şeyiniz yoktur, değil mi? Hayır yok. Yere basamıyorum. E, o zaman basma. E, fakat yürüyemiyorum. O zaman zıpla. Bay Ruben Heysin tavırları kesinlikle nazik değildi, ama Holmes yine de şaşılacak bir sakinlikte konuşmaya devam etti. Baksana halime dostum, dedi. Çaresiz kaldım. Hemen devam etmek zorundayım. Halbuki nasıl olduğu benim için hiç önemli değil. Benim için de değil diye cevap verdi suratsız han sahibi. Son derece önemli bir konu. Bir bisikletim varsa onun için bir altın verebilirim. Han sahibi Holmes'e baktı. Nereye gitmek istiyorsun? Haldirnes şatosuna. Ah dökün yakın dostları olmalısınız dedi adam. Alay dolu gözlerle çamurlu giysilerimize bakarak. Holmes neşeyle kıkırdırdı. En azından bizi gördüğüne sevineceği kesin. Nedenmiş o? Çünkü kayıp oğluyla ilgili haberler getirdik. Adam açık bir şekilde irkildi. Ne? İzi buldunuz mu? Liverpool'da onu görenler olmuş. Her an bulunabilir. Adamın şişman, sakallı yüzü yine hızlı bir değişim geçirdi. Birden çok daha sıcak davranmaya başladı. Aslında Dük'ün iyiliğini istemek için çoğu insandan daha az sebebim var, dedi. Çünkü bir zamanlar onun başarabacısıydım ve bana kötü, çok kötü davranırdı. Tek kelime etmeden beni kovmuştu. Hem de yabancı bir hububat tamircisinin sözüne inanarak. Olsun, yine de lordla ilgili haberlere sevindim. Bu haberleri malikaneye ulaştırmanız için size yardım edeceğim. Teşekkür ederim, dedi Holmes. Önce yiyecek bir şeyler alalım, sonra bisikleti getirebilirsiniz. Bisikletim yok. Holmes adama bir altın uzattı. Söylüyorum ya adam bisikletim yok. Malikaneye kadar iki atımı ödünç vereceğim. Peki peki bir şeyler yedikten sonra tekrar konuşuruz. Taş kaplı mutfakta tek başımıza bırakıldığımızda Holmes'un bileğinin ne kadar hızlı bir şekilde iyileştiğini görerek şaşırdım. Akşam çökmek üzereydi ve sabahın erken saatlerinden beri hiçbir şey yememiştik. Onun için akşam yemeğinin hakkını verdik. Holmes'lerin düşüncelere dalmıştı ve yemeğimiz boyunca birkaç defa pencerenin yanına gidip sıkıntıyla dışarıyı seyretti. Pencere sevimsiz bir avluya bakıyordu. Uzak bir köşesinde, üstü başı kapkara bir çocuğun çalıştığı bir demirci atölyesi, diğer tarafında da ahırlar vardı. Holmes, pencereden yaptığı gözlemlerin birinden sonra yine yerine oturmuştu ki birden haykırarak sandalyesinden fırladı. ''Aman tanrım, Watson, galiba buldum.'' diye bağırdı. ''Evet, evet, başka bir çözümü olamaz. Watson, bugün hiç inek izi gördüğünü hatırlıyor musun?'' ''Evet, tabii ki bir sürü gördüm. Nerede?'' Ne bileyim her yerde, bataklıkta, patikada ve zavallı Heidegger'in ölümle buluştuğu yerde. Kesinlikle. Peki Watson, bugün kırlarda tam olarak kaç tane inek gördüğünü söyleyebilir misin? Bir tane bile gördüğümü hatırlamıyorum. Evet, sence de garip değil mi? Yani takip ettiğimiz çizgi boyunca bir sürü inek izine rastladığımız halde bütün arazide tek bir inek görmemiş olmamız çok garip bence. Ne dersin ha Watson? Evet haklısın, garip. ''Peki Watson, kendini biraz zorla. Bugün gördüğün izlere geri dön. Patikadaki izleri gözlerinin önüne getirebiliyor musun?'' ''Evet.'' ''Peki izlerin bazılarının bazen şöyle olduğunu hatırlayabiliyor musun?'' Watson, ekmek kırıntılarını kullanarak izlerin nasıl bir desen oluşturduğunu gösterdi. ''Ve bazen de şöyle.'' ''Arada bir de buna benzer bir şey. Bunları hatırlayabiliyor musun?'' ''Hayır, hatırlayamıyorum.'' ''Ama ben hatırlıyorum. Buna yemin edebilirim. Neyse, boş bir zamanımızda geri dönüp bunu doğrularız. Ah ne kadar körmüşüm. Çoktan sonuca varmış olmalıydım. Peki, vardığın sonuç tam olarak ne?'' ''Sadece çok garip bir inekle karşı karşıya olduğumuz. Yürüyen, dört nala koşan ve tırıs giden bir inek. İnanılmaz bir şey Watson. Öyle bir kandırmacıyı akıl edebilen kişi köylü bir hancı değildi. Orası kesin.'' Demircide çalışan çocuğun haricinde ortalık sakin görünüyor. Dışarı çıkıp neler bulabileceğimize bir bakalım. Yıkık dökük ahırda yeleleri birbirine karışmış iki at duruyordu. Holmes bir tanesinin arka bacağını kaldırıp yüksek sesle gülmeye başladı. Eski nallar ama yeni takılmış. Nallar eski ama çiviler yeni. Bu vaka bir klasik olmayı hak ediyor. Gel de şu demirciyi bir ziyaret edelim.'' Çocuk bizi aldırış etmeden çalışmasını sürdürdü. Holmes'ün zeminde dağılmış duran demir ve tahta parçalarını hızla gözden geçirdiğini görebiliyordum. Arkamızda ayak seslerini duyduk ve han sahibinin kalın kaşlarının arasında parıldayan vahşi bakışlı gözleri ve öfkeyle çarpılmış esmer yüzüyle karşılaştık. Elinde sapı metalden kısa bir sopa vardı ve öyle tehditkar bir havaya bürünerek üstümüze geliyordu ki tabancamın cebimde olmasına çok sevindim. ''Sizi cehennem yaratıkları, sizi adi casuslar!'' diye bağırdı. ''Ne işiniz var burada?'' A, Bay Robin Hayes!'' dedi Holmes soğuk bir sesle. ''Sizi gören bir şey sakladığınızı ve onu bulmamızdan korktuğunuzu düşünebilir.'' Adam inanılmaz bir güç harcayarak öfkesine hakim olmayı başardı. Çarpılmış dudakları eskisinden daha korkunç görünmesini sağlayan sahte bir gülüşle yukarı kıvırıldı. ''Demirci atölyemde bulabileceğiniz her şeyi alabilirsiniz.'' dedi. ''Ama bana bakın bayım, benim iznim alınmadan insanların etrafı karıştırmasından hoşlanmam. Borcunuzu ödeyip buradan ne kadar çabuk giderseniz o kadar memnun olacağım.'' ''Pekala Bay Hayes, kötü bir niyetimiz yok.'' dedi Holmes. ''Atlarınıza bir göz attık ama ben yine de yürümeyi deneyeceğim. Sonuçta çok uzak değil galiba. Yanılıyor muyum?'' ''Şatonun giriş kapısına yalnızca 3 kilometre var. Soldaki yoldan gideceksiniz.'' Arazisinden çıktığımız ana kadar bakışlarını sırtımızda hissettik ama yolda çok fazla ilerlemedik. Holmes yol bir dönüş yapıp da han sahibinin görüş alanından çıktığımız anda durdu. Handayken gerçeğe yaklaşmıştık. Çocukların deyimiyle sıcaktı orası dedi. Şimdi attığım her adımda etraf daha soğuk oluyor sanki. Hayır hayır her şeyi görmeden önce oradan ayrılmam mümkün değil. Ben de şu Rubin Hays'in her şeyi bildiğinden eminim diye konuştum. Ondan daha suçlu görünen birini daha önce hiç görmedim. Ah o şekilde mi göründü sana? Şey atlar orada demirci orada. Evet gerçekten de ilginç bir yer şu dövüşen horoz hanı. Kimseye görünmeden oraya bir göz atsak iyi olacak galiba. Arkamızda yer yer gri çakıl taşlarıyla kaplı uzun aşağıya doğru kıvrımlı bir yol vardı. Yoldan çıkmış tepeye doğru yürüdüğümüz sırada dönüp Holderness şatosuna doğru baktım ve hızla ilerleyen bir bisikletçi gördüm. ''Eyil Watson!'' diye bağırdı Holmes omzumu çekiştirerek. Görüş alanından ancak çıkmıştık ki adam uçarak yanımızdan geçti. Geçtiği yerde kaldırdığı tozların arasından bembeyaz, kaygılı bir yüz gördüm. Ağzı açık, gözleri dehşetle önüne bakan, her hücresinden korku fışkıran bir yüz. Bir gece önce gördüğümüz ukala James Wilder'ın garip bir karikatürüne bakıyordum sanki. ''Dükün sekreteri!'' diye atıldı Holmes. ''Hadi Watson, gidip ne yaptığını görelim.'' Kayadan kayaya atlayarak Han'ın kapısını görebileceğimiz bir yere geldik. Wilder'ın bisikleti kapının yanındaki duvara dayalı duruyordu. Ev tam bir sessizliğe bürünmüştü ve pencerelerden kimse görünmüyordu. Güneş Haldirnes çatosunun yüksek kulelerinin ardında batarken etraf alacakaranlığa karanlığa teslim oldu. Birden Han'ın ahırlarına bakan avluda tek kişilik bir arabanın ışıltıları belirdi. Yola çıkıp son hızla Chesterfield istikametinde yol aldığı sırada at sesleri geldi kulağımıza. Bundan ne sonuç çıkarıyorsun Watson diye fısıldadı Holmes. Biri kaçıyor galiba. Görebildiğim kadarıyla tek kişiydi. Bay James Wilder olmadığı kesin çünkü gördüğün gibi kapıda duruyor. Karanlıkta kızıl bir ışık karesi belirmişti. Bunun ortasında da kafasını uzatmış merakla etrafına bakılan sekreterin kara silüeti görünüyordu. Birini beklediği açıktı. Sonunda yolda gerçekten dayak ayak sesleri duyuldu. Işık karesinde ikinci bir kişi gözüktükten sonra kapı kapandı ve her şeyi tekrar karanlığa gömdü. Beş dakika kadar sonra ilk kattaki odalardan birinde bir lamba yandı. Görünüşe göre dövüşen horoz hanı oldukça garip bir takım insanlara hizmet veriyor, dedi Holmes. Bardiğer tarafta kalıyor. Evet, öyle. Bunlar özel konular diyebileceğimiz cinsten. Evet, Bay James Wilder'ın gecenin bu vaktinde burada ne işi var ve onunla buluşmak için buraya gelen kişi kim? Gel Watson, gerçekten de riski göze alıp biraz daha yakından bakmamız gerekiyor. Beraberce yola indik ve sürünerek hanın kapısına vardık. Bisiklet hala duvara yaslı duruyordu. Holmes bir kibrit yakıp arka tekerleğe tuttu. Işık bir Dunlop tekerleğini aydınlattığında hafifçe kıkırdadığını duydum. Işığı yanan da hemen üstümüzde bulunuyordu. Pencereden bir kerecik olsun bakmam gerekiyor Watson. Sen eğilip duvardan destek alırsan galiba başarabilirim. Birkaç saniye sonra omuzlarımda duruyordu ama çıkar çıkmaz tekrar aşağı atladı. ''Evet dostum.'' dedi. ''Yeterince uzun bir gündü. Sanırım toplayabileceğimiz bütün bilgileri topladık. Okula dönmek için uzun bir yürüyüş bekliyor ve ne kadar erken başlarsak o kadar iyi olur.'' Holmes, kırda yaptığımız yorucu dönüşte bir kez olsun ağzını açmadı. Sonunda oraya ulaştığımızda da okula girmeyip birkaç telgraf gönderebileceğimiz Macleton istasyonuna yöneldi. Geç saatte öğretmenin korkunç ölümünden dolayı çökmüş olan Dr. Hextable'ı teselli ettiğini duydum. Ve daha sonra da sabah ilk iş olarak odama girdiğindeki kadar enerjik ve heyecanlı bir halde yine yanıma geldi. Her şey gayet iyi gidiyor dostum, dedi. Yarın akşamdan önce vakayı çözmüş olacağımıza söz veriyorum. Ertesi sabah dostumla beraber Haldirnes Şatosu'nun ağaçlıklı yolunda yürüyorduk. Elizabeth tarzı gösterişli iki kapıdan geçerek Dük'ün çalışma odasına alındık. James Wilder soylu ve nazik haliyle bizi bekliyordu. Bir gece önce içinde bulunduğu çılgın korku hali kurnaz gözlerinde ve tiklerle oynayan yüzünde az da olsa varlığını sürdürüyordu. Kuşkusuz Dük hazretlerini görmeye geldiniz. Çok üzgünüm ama gerçek şu ki Dük kendini hiç iyi hissetmiyor. Trajik haberleri aldığından beri son derece telaşlı bir ruh haline büründü. Dün öğleden sonra Dr. Hextable'dan yaptığınız keşfi bildiren bir telgraf aldık da. Bay Wilder, Dük'le görüşmek zorundayım. Fakat kendisi odasında. O halde odasına çıkmalıyım. Korkarım kendisi yatağında. Onunla orada görüşürüm o zaman. Holmes'ün soğuk ve kararlı tutumu, sekretere onunla tartışmanın hiçbir yararı olmayacağını gösterdi. Pekala Bay Holmes, geldiğinizi kendisine ileteyim. Hasilzade yarım saatlik bir gecikmeden sonra yanımıza geldi. Yüzü her zamankinden daha beyazdı ve omuzları çökmüştü. Bir önceki sabah olduğundan çok daha yaşlı göründü gözüme. Ondan beklenen nezaketle bizi karşıladıktan sonra kızıl sakallarını masanın üzerine yayarak çalışma masasına oturdu. ''Evet Bay Holmes.'' dedi. Ama dostumun gözleri efendisinin sandalyesinin yanında duran sekreterin üzerine kilitlenmişti. ''Dük hazretleri.'' Sanırım Bay Wilder olmadan daha rahat konuşabileceğim. Adam Holmes'e dolu bir bakış atarken yüzü bembeyaz bir hal aldı. Dük hazretleri istiyorsa, ''Evet evet gitsen daha iyi olacak.'' ''Peki Bay Holmes neler söyleyeceksiniz acaba?'' Dostum sekreter kapıyı arkasından iyice kapatana kadar bekledi. ''Gerçek şu ki beyefendi.'' diye konuştu sonunda. Ortağım Dr. Watson ve ben, Dr. Hextable'dan bu davayı çözen kişiye verilmek üzere bir ödül koyduğunuzu öğrendik. Bunun doğru olup olmadığını bir de sizden duymak istedim. Tabii ki doğru Bay Holmes. Doğru bilgilendirildiysem, oğlunuzun yerini bulan kişiye 5000 sterlin verilecekti. Doğru mu? Kesinlikle. Ve onu kaçıranların isimlerini verebilecek kişiye de fazladan bir binlik. Evet, aynen öyle. İkinci koşula sadece çocuğu gerçekten kaçıranlar değil de onlarla işbirliği yapanlar da dahildir herhalde. Evet evet diye bağırdı dük sabırsızca. Bay Harlows sizi temin ederim ki işinizi iyi yaptığınız sürece beni cimrilikle suçlamak için hiçbir sebebiniz olmayacak. Dostumun ince ellerini heyecanla birbirlerine sürttüğünü görünce çok şaşırdım. Çünkü paraya karşı umursamaz tutumunu çok iyi bilen biriydim. Yanılmıyorsam masada çek defterinizi görüyorum diye konuştu. Benim adıma 6000 sterlinlik bir çek yazarsanız çok sevinirdim. Başkent ve ilçeler bankasının Oxford Caddesi'ndeki şubesiyle çalışıyorum. Dük dimdik bir şekilde sandalyesine oturarak öfkeli gözlerle Holmes'a bakıyordu. Bu bir şaka mı Bay Holmes? Hiç komik olmadığını söyleyebilirim. Kesinlikle şaka değil efendim. Hayatım boyunca bu kadar ciddi olduğumu hatırlamıyorum. O halde ne demek istediğinizi açıklamalısınız. Ödülü hak ettiğimi söylüyorum. Oğlunuzun nerede olduğunu ve onu tutan kişileri de en azından bazılarını biliyorum. Dük'ün kızıl sakalları beyaz yüzüne kıyasla her zamankinden daha kırmızı bir renge bürünmüş gibiydi. Nerede peki? diye bağırdı. Oğlunuz dün gece dövüşen horoz hanındaydı. Bahçe girişinizden yaklaşık olarak 4 kilometre uzakta bulunuyor. Dük şokun etkisiyle sandalyesinde iyice çökmüştü. Peki kimi suçluyorsunuz? Sherlock cevabı gerçekten çok şaşırtıcıydı. Hızla ilerleyerek dükün omuzlarına dokundu. ''Sizi suçluyorum.'' dedi. ''Ve şimdi saygıdeğer beyefendi şu çeki yazmanızı isteyeceğim.'' Sandalyesinden fırlayıp da bir uçurumdan aşağı düşen bir adam edasıyla çırpındığı sırada dükün yüzünde beliren ifadeyi hayatım boyunca unutamayacağım. Sonra kendini aristokratça bir kendine hakimiyete zorlayarak tekrar oturdu ve yüzünü ellerine gömdü. Tekrar konuşana kadar birkaç dakika geçti. ''Ne kadarını biliyorsunuz?'' diye sordu başını kaldırmadan. ''İkinizi dün gece gördüm. Siz ve arkadaşınız hariç kimse biliyor mu bu olanları?'' ''Hiç kimseyle konuşmadım.'' Dük titreyen parmaklarla kalemi alıp çek defterini açtı. ''Sözümde duracağım Bay Holmes. Söyledikleriniz beni her ne kadar huzursuz ettiyse de adınıza bir çek yazmak üzereyim. Teklifi ilk yaptığım zaman olayların alacağı hali hiç bilmiyordum ama siz ve dostunuz bir skandalı önleyebilecek kişilersiniz değil mi Bay Holmes?'' ''Sizi anladığımdan emin değilim efendim.'' ''Sizinle açık konuşmalıyım Bay Holmes.'' ''Bu olayı bilen yalnızca ikiniz ise daha fazla yayılması için bir sebep yok.'' ''Sanırım size borçlu olduğum miktar 12.000 sterlin.'' ''Yanılıyor muyum?'' Holmes gülümseyerek kafasını hayır anlamında salladı. ''Korkarım olayları bu kadar kolay halletmeniz mümkün değil Dük Hazretleri.'' ''Hesabı verilmesi gereken bir cinayet var işin içinde.'' ''Fakat James bu konuda hiçbir şey bilmiyordu.'' ''Onu cinayetten sorumlu tutamazsınız.'' Tutma şanssızlığını gösterdiği o serserinin işiydi. Suç işlemeye kalkan bir insanın ondan doğacak her türlü sonuçtan sorumlu olduğu inancına sahibim. Ahlaksal açıdan Bay Holmes kesinlikle haklısınız ama kanunların gözünde öyle olmadığını biliyorsunuz. Bir insan olay anında hazır bulunmadığı, üstüne üstlük en az sizin kadar teksinip yanlış bulduğu bir cinayetten sorumlu tutulamaz. James olayı duyar duymaz bana her şeyi itiraf etti. O kadar korkmuş ve o kadar pişmandı işte. Katille arasındaki tüm bağını kopartmak için bir dakika bile beklemedi. ''Ah Bay Holmes, onu kurtarmalısınız, onu kurtarmalısınız, onu kurtarmak zorunda olduğunuzu söylüyorum.'' Dük, duygularını kontrol altında tutma çabalarından tamamıyla vazgeçmişti ve ellerini havada sallayarak odada bir aşağı bir yukarı yürüyüp duruyordu. Sonunda kendine hakim olmayı başardı ve tekrar oturdu. ''Başka birileriyle konuşmadan önce doğrudan bana gelmenizi takdir ettiğimi bilmenizi isterim.'' dedi. En azından bu korkunç skandalı mümkün olduğu kadar hafifletmenin bir yolunu bulmaya çalışabiliriz. ''Size katılıyorum.'' dedi Holmes. ''Birbirimize karşı tamamıyla dürüst olursak bunu başarabileceğimizden kuşkum yok.'' ''Dük hazretlerine elimden geldiğince yardımcı olmak isterim tabi ama bunu yapabilmek için olayı tüm ayrıntılarıyla öğrenmem gerekiyor.'' ''Anladığım kadarıyla Bay James Wilder'ı kurtarmak istiyorsunuz ve katilin o olmadığını söylüyorsunuz.'' ''Hayır katil kaçmayı başardı.'' Sherlock Holmes büyük bir sevimlilikle gülümsedi. Dük hazretleri sahip olduğumünü hiç duymamış olmalı. Yoksa benden kaçmanın bu kadar kolay olamayacağını bilirlerdi. Bay Rubin Hayes verdiğim bilgiler sonucunda dün gece saat 11'de Chesterfield'da tutuklandı. Sabah okuldan ayrılmadan yerel polis şefinden bir telgraf aldım. Dük sandalyesinde arkasına yaslanarak şaşkınlık ve hayranlık dolu gözlerle dostuma baka kaldı. ''Neredeyse insanüstü denilebilecek güçlere sahip olduğunuzu düşünmeye başlayacağım.'' dedi. ''Demek Rubin Hayes tutuklandı. Bu çok iyi bir haber. Yani James'in kaderini etkilemeyecekse tabii. Sekreterinizin mi?'' ''Hayır efendim, oğlumun.'' Afallamış görünme sırası Holmes'taydı. ''Bakın bunu hiç bilmediğimi itiraf etmeliyim. Daha açık konuşmanızı istemek zorundayım. Sizden hiçbir şey saklamayacağım.'' Bana her ne kadar acı verecekse de, James'in aptallığı ve kıskançlığının bizi soktuğu bu korkunç durumda tamamıyla dürüst olmak gerektiği konusunda fikirlerinize katılıyorum. Ben henüz çok genç bir adamken Bay Holmes, hayatta yalnızca bir kez yaşanabilecek bir aşkla bir kadını sevdim. Ondan benimle evlenmesini istedim ama öyle bir birlikteliğin kariyerimi kötü etkileyebileceğini söyleyerek beni reddetti. Yaşasaydı asla bir başkasıyla evlenmezdim. Ne yazık ki öldü ve arkasında da bu çocuğu bıraktı. Sevdiğim kadın adına büyüttüğüm, sevgimi verdiğim James'i. Babalığımı dünyaya açıklamam mümkün değildi. Ama en iyi eğitimi almasını sağladım ve bir yetişkin olduğundan beri onu hep yakınımda tuttum. Neyse zamanı geldi ve sırrımı öğrendi. O günden beridir de hakkı olanları hatırlatarak, benim için çok korkunç olabilecek bir skandal çıkarabileceğini unutturmayarak üzerimde baskı kuruyor. Onun evdeki varlığı evliliğimi bozan önemli etkenlerden biriydi ama yine de en önemlisi ta en başından beri genç varisimden nefret ediyor olmasıydı. Bu koşullar altında James'in evimde kalmasına neden müsaade ettiğimi sorabilirsiniz tabii. Cevabım onun yüzünde annesinin yüzünü görüyor olmamdır. Onun tatlı annesi için sonsuza kadar acı çekmeye hazırım. Ah James'in bahsedip de bana onu hatırlatmadığı tek bir güzel tarafı yoktu. Onu yanımdan gönderemezdim. Ne var ki Artura, yani Lord Salter'e kötü bir şey yapacağından o kadar çok korkuyordum ki sonunda çocuğu Dr. Hackstable'ın güvenli okuluna göndermeye karar verdim. James şu serseri Hayes'le tanıştı çünkü adam benim kiracımdı ve James de işlerimi yürütür. Hayes da en başından beri bir serseriydi ama James ona garip bir şekilde bağlandı. Her zaman alt sınıflara karşı bir zaafı olmuştur. James, Lord Saltaire'i kaçırmaya karar verdiğinde bu adamın yardımına başvurdu. Son günde Arthur'a yazdığımı hatırlıyorsunuzdur. Evet, James mektubu açmış ve Arthur'dan okulun yakınlarında bulunan Yamalı Şav adında küçük bir ormanda kendisiyle buluşmasını isteyen bir not eklemiş. Düşes'in ismini kullanarak çocuğu kandırmaya başardı. James o akşam bisikletle ormana girmiş. Bana bunların hepsini kendi itiraf etti ve orada buluştuğu Arthur'a annesinin onu görmek istediğini, kendisini kırda beklediğini, gece yarısında ormana geri geldiği takdirde atlı bir adamın bekliyor olacağını, onu annesinin yanına götüreceğini söylemiş. Zavallı Arthur yemi yutmuş. Buluşma noktasına gelmiş ve yanında bir midilli getirmiş olan Hayes'le karşılaşmış. Arthur Midilli'ye binince beraberce yola çıkmışlar. Görünüşe göre James bunu ancak dün duymuş. Takip edilmişler. Hayes de sopasıyla takipçiye vurmuş. Adam da yaraları sonucu ölmüş. Hayes Arthur'u hanına dövüşen horoza götürüp onu üst kattaki odalardan birine kapatmış. Böylece iyi bir insan ama koşkusuz acımasız kocasının kontrolünde olan bayan Hayes'in bakımına bırakılmış. İşte Bay Holmes iki gün önce sizi ilk gördüğümde durum buydu. O zaman ben de henüz gerçeği bilmiyordum. Şimdi bana James'in bu olayda ne elde etmeye çalıştığını sormak isteyebilirsiniz. Bunda varisime karşı duyduğu hastalık derecesindeki nefretin büyük bir rolü var. James'in bakış açısına göre mal varlığımın varisi kendisi olmalıydı. Bunu imkansız kılan toplumsal kuralların hepsinden tiksiniyor. Kaçırma olayının intikamla ilgili kısmı buradan doğuyor. Fakat James'in bir de bunun haricinde daha maddi bir isteği de vardı. Veraset anlaşmasını değiştireceğimi umut etmişti. Bunu yapacağımı düşünüyordu. Benimle pazarlık yapmayı düşünmüş. Veraset anlaşmasını değiştirmem ve mirasımı ona devretmeme karşılık Arthur'u geri verecekti. Bu olaya polisi karıştırmayacağımdan emindi. Evet, James'in benimle böyle bir pazarlığa girişeceğini söylüyorum ama bunu asla yapamadı. Olaylar onun için fazlasıyla hızlı ilerlediğinden planlarını uygulama fırsatı bulamadı. Bu korkunç planını suya düşüren şey, Heidegger adamın cesedini bulmuş olmanızdı. James bunu duyar duymaz dehşete kapılmış. Dün bu çalışma odasında beraber otururken aldık haberi. Dr. x bir telgraf göndermişti. James birdenbire hüzünlenip çok fazla heyecanlanınca, zaten en başından beri hissettiğim kuşku birdenbire kesinlik kazandı. Ve bunu ona hemen söyledim. Suçunu kendiliğinden itiraf etti. Ardından alçak suç ortağı kendi sefil hayatını kurtarma şansına sahip olsun diye sırrını 3 gün saklamamı istedi. İsteğine boyun eğdim. Hayatım boyunca ona hiç karşı koyamadığım gibi yine başaramadım ve James hemen Hayes'i uyarmak için dövüşen Horoz'a gitti. Etrafı fark ettirmeden gündüz gidemezdim oraya ama karanlık çöker çökmez sevgili Arthur'umu görmek için oraya koşturdum. Şükürler olsun ki sağlığı yerinde ama yine de şahit olduğu korkunç cinayet yüzünden şoka girmiş halde. Verdiğim söz yüzünden hiç istemediğim halde onu 3 gün daha bayan Hayes'in bakımına bırakmak zorunda kaldım. Sonuçta katilin kim olduğunu söylemeden Arthur'un nerede bulunduğunu söylemek imkansız görünüyor. Bu da James'imi mahvetmek anlamına geliyordu. Benden dürüst olmamı istediniz Bay Holmes ve size güvenerek kelimesi kelimesine bildiğim her şeyi anlattım. Şimdi sizin de bana karşı dürüst olmanızı istiyorum. Olacağım diye konuştu Holmes. ''Öncelikle şunu söylemek zorundayım Dük Hazretleri. Kanunun gözünde çok ciddi suçlar işlemiş durumdasınız. Ağır bir suçu görmezden gelip bir katilin kaçmasına yardım ettiniz. James Wilder'ın suç ortağına yardım etmek için götürdüğü paranın size ait olduğundan en ufak bir şüphem yok.'' Dük başını eğerek bunu onayladı. ''Son derece zor bir durum bu. Ne var ki fikrime göre en büyük kabahati yine de küçük oğlunuza karşı işlediniz. Onu üç gün daha o iğne mahkum ettiniz.'' Oradakilere ona iyi bakacaklarına dair söz verdirttim. Öyle insanlar için söz dediğiniz nedir ki? Sözlerinden dönmeyeceklerine dair garantiniz var mı? Büyük oğlunuzun kaprislerine boyun eğmek için küçük oğlunuzu gereksiz yere tehlikeye attınız. Affedilemez, açıklanamaz bir hareketti bu. Haldernes'in gururlu lordu kendi evinde bu şekilde davranılmaya hiç alışkın değildi. Yüzü öfkeyle kıpkırmızı kesildiyse de vicdanı hareketsiz kalmasını sağladı. Size yardım edeceğim ama tek bir şartla. Hemen şimdi ulağınızı buraya çağırtacak ve istediğim emri vermeme müsaade edeceksiniz. Dük tek kelime etmeden elektrikli zile bastı. İçeriye bir uşak girdi. Küçük beyinizin bulunduğunu duymak sizi sevindirecektir herhalde, dedi Holmes. Dük hazretleri bir arabanın derhal dövüşen horoza doğru yola çıkıp Lord Saltaire'in bir an önce evine dönmesini arzuluyor. Evet hemen şimdi, dedi Holmes. Mutluluğu yüzünden okunan uşak kaybolduğunda, geleceği sağlama aldığımıza göre geçmişe daha yumuşak gözlerle bakabiliriz artık. Ben resmi bir pozisyonda bulunmuyorum ve adalet yerini bulduğu sürece bildiğim bunca şeyi başkalarıyla paylaşmam için bir sebep yok. Heyse gelince hiçbir şey söylemiyorum. Dar buluşacağı kesin ve onu oradan kurtarmak için parmağımı bile oynatmam. Adamın neler açıklayacağını tahmin etmek imkansız. Ama Dük hazretlerinin onu sessiz kalması için ikna edebileceğinden eminim. Polisin gözünde çocuğu fidye için kaçırmış olacak. Eğer kendileri gerçeği keşfedemezse, bakış açılarını genişletmek için iyi bir sebep göremiyorum. Sizi yine de uyarmak istiyorum Dük hazretleri. Bay James Wilder'ın evinizde bulunması sadece ve sadece talihsiz olaylara yol açacaktır. Evet, bunu biliyorum Bay Holmes. Yanımdan ayrılıp hazinesini aramaya Avustralya'ya gitmesi için her şey şimdiden ayarlandı. Evliliğinizde meydana gelen tatsızlıkların sebebi olarak öne sürdüğünüz adam gittiğinde Düşes'le ilişkinizi düzeltmeye çalışmanızı da önereceğim, Dük Hazretleri. O da ayarlandı Bay Holmes. Bu sabah Düşes'e yazdım. Harika, dedi Holmes ayağa kalkarak. Sanırım dostumla ben kuzeydeki küçük ziyaretimizden dönüşte mutlu pek çok sonuç için kendimizi tebrik edebileceğiz. Yalnız merak ettiğim bir konu daha var. Hayes hey denen adam atlarına ineklerin izlerini benzeyecek nallar taktırmıştı. Bu inanılmaz yöntemi Bay Wilder'dan öğrenmiş olabilir mi acaba? Dük afallamış bir halde bir süre bu soruyu düşündü. Ardından bir kapı açarak müze gibi döşenmiş bir odaya aldı ikimizi. Köşede duran camlı bir dolabın yanına giderek üzerindeki yazıyı yüksek sesle okumaya başladı. "Bunallar," diye okudu. "Halderness Şatosu'nun kale hendeyinde bulunmuştur. Atlara göre hazırlanmış olup bir takip yaşandığı vakit iz kaybettirmek maksadıyla altlarına inek toynakları şekli verilmiştir. Orta Çağ'da Halderness'in sahibi Akıncı Baronlara ait olduğu sanılıyor." Holmes dolabı açarak parmağını alın kenarında dolaştırdı. Birkaç günlük çamurdan ince bir tabaka yapıştı eline. ''Teşekkür ederim.'' dedi dolabın kapısını kapatarak. ''Kuzeyde gördüğüm en ilginç iki şeyden biriydi bu.'' ''Birincisi neydi ki?'' Holmes çekini katlayıp onu dikkatlice defterinin arasına koydu. ''Ben fakir bir adamım.'' dedi ve defterini şefkatle okşayıp onu iç cebinin derinliklerine gönderdi.